Türkçe Peri Masalları Balıkçı ile Karısı Balıkçı ile Karısı denize yakın bir yerde, bir uçurumda yaşarlarmış. Balıkçı hayatını kazanmak için her gün uçurumun kenarına gidip oltayla balık tutarmış. Mütevazı hayatından memnunmuş. Ama karısının memnun olmadığını biliyormuş. Karısı her zaman sinirliymiş. Şu pis kulübeye bak. Bu koku beni hasta ediyor. Sabah akşam temizliyorum burayı ama hiç faydası yok. Balıkçı karısını seviyormuş. Ama karısı her zaman şikayet ediyormuş. Balıkçının iki balık yakaladığı güzel günlerde, karısı üç tane istermiş. Kocası ona mango getirse, o kayısı istermiş. Balıkçı ne yaparsa yapsın karısını mutlu edemiyormuş. Karıcığım seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Beni bu pis kulübeden çıkar. O zaman mutlu olurum. Balıkçı bir gün uçurum kenarında balık tutmaya gitmiş. Su sakin ve masmaviymiş. Balıkçı suya attığı oltasıyla oracıkta oturmuş. Birkaç saat geçmiş ve balıkçı yorulmuş. Hı. Galiba bugün meyveyle idare edeceğiz. Bir dakika, oltaya balık vuruyor. Balıkçı oltasına sımsıkı sarılmış ve çekmeye başlamış. Uuuu çok ağırmış. Büyük bir balık olmalı. Olta sudan çıktığında ucundaki dil balığını gören balıkçı şaşırmış. Renkli ve parlak bir balıkmış. Bir dil balığı. Niye bu kadar ağır? Ha belki de çok yedi. Hayır balıkçı. O yüzden öbür balıklardan daha ağır değilim. Ne? Sen benimle konuştun mu? Neler oluyor burada? Adımı nereden biliyorsun benim? Senin hakkında daha bir sürü şey biliyorum. Ben normal bir balık değilim. Ben büyü yapılmış bir prensim. Serbest bırak beni. Hem zaten benim tadım da güzel değildir. Lütfen beni öldürme. Hayır daha fazla konuşma. Konuşan bir balığı öldürecek değilim ben. Hadi git bakalım. Ee, teşekkür ederim. Balıkçı Dil balığını karısına anlatacağı için heyecanlanmış. Eve koşmuş ve o gün karısına hiç balık götüremediğini unutmuş. Hayatım sana bir şey anlatacağım. Yanıma gel. Ne var? Bugün balık yok mu? Hayır. Bir dil balığı yakaladım ama konuşuyordu. Kendisinin büyü yapılan bir prens olduğunu söyledi bana. Ne? Sonra ne oldu? Ee, ondan sonra onu saldım. Şu an denizde. Sen sihirli bir balık yakaladın ve sonra onu saldın mı yani? Niye yaptın bunu? Biz hem fakiriz hem de açız. Pis bir kulübede yaşıyoruz. En azından daha iyi bir ev isteseydin. Bir balık bana nasıl ev verebilir? Öyle bir şey yapamaz. Biz elimizdekilerle mutlu olmalıyız. Ben daha iyi bir yerde yaşarsam mutlu olurum. Onun büyülü bir prens olduğunu söylemedin mi? Onun hayatını bağışladı. O da senin için bir şey yapsaydı. Geri git ve ondan bir ev iste. Balıkçı tereddüt etmiş. Ama deniz kenarına geri dönmüş. Suyun biraz yeşil ve sarıya çaldığını şaşkınlıkla görmüş. Sihirli balık, beni duyabiliyor musun? Balık bir anda su üstüne çıkmış. Sanki balıkçıyı bekliyor gibiymiş. Benim karım mutlu değil. Ne istiyor peki? Benden bir ev istiyor. Eve dön. O ev artık onundu. Balıkçı eve dönmüş ve karısının, güzel bir evin kapısında durduğunu görmüş. Evin içi bakımlı ve temizmiş. Hem mobilyaları hem de şöminesi varmış. Hayatım bak bu ev çok daha büyük ve çok daha temiz. Evet bir şöminemiz bile var. Ne kadar güzel değil mi? Artık mutlu musun? Burada ilelebet yaşayabilir miyiz? İlelebet mi? Hmm. Sonra düşünürüz onu. Yemek yiyelim ve uyuyalım. Balıkçının karısı o gece uyuyamamış. Kendisini mutlu edecek şeyleri düşünmüş. Sabah kahvaltı masasında kocasının gelmesini beklemeye başlamış. Günaydın kocacığım. Dinle. Bu ev bize ufak geliyor. Ben bir saray istiyorum. Ve kraliçe olmak istiyorum. O balığın yanına git ve ondan bize bir saray vermesini iste. Ne dedin sen? Niye kraliçe olmak istiyorsun? Bunlar bize yeter. Ona ben karar veririm. Balığın yanına git ve beni bir kraliçe yap. Balıkçı tereddüt ederek deniz kenarına yürümüş. Deniz o gün mor renkmiş ve rüzgar çok sertmiş. Cihirli balık, beni duyabiliyor musun? Değil. Ne istiyor peki? Bir saray istiyor ve kraliçe olmak istiyor. Eve dön, o saray artık onundur. Balıkçı geri döndüğünde kulübe orada değilmiş. Onun yerine pirinç kapılı yüksek bir saray varmış. Sağ sola koşturan bir sürü hizmetkar varmış. Karısının bir tahta oturduğunu görmüş başında da bir taç varmış. Sen artık bir kraliçesin. Evet. Ben bir kraliçeyim. Ne kadar güzel, değil mi? Artık mutlu musun? Eee, hayır. Kraliçe olmak bana yetmez. İmparatoriçe olmak istiyorum. Ne, ne ne ne düşündüğünü biliyorum. O balık seni imparatoriçe yapamaz. Bu imkansız. Bunu sen bilemezsin. Şimdi obalığa git ve beni imparatoriçe yap. Balıkçı tereddüt içinde denize doğru yürümüş. Kahverengi suya bakmış ve bunun sebebini merak etmiş. Çehirli balık beni duyabiliyor musun? Karım mutlu değil. Ne istiyor peki? İmparatorici olmak istiyor. Eve dön. Karın artık bir imparatorici. Balıkçı geri dönerken karısının artık mutlu olup olmadığını düşünmüş kendi kendine. Saraya vardığında büyük pirinç kapıların yerine artık altın kapılar varmış. Saray eskisinden daha da büyükmüş. Karısıysa artık altından bir tahtta oturuyormuş. Bütün soylular ve krallar onun tahtının yamacında oturuyorlarmış. Karısının bir elinde altın bir küre, diğer elinde altın bir asa varmış. Sevgilim, artık gerçekten de imparator içi oldun. Evet, oldum. Sana o balık bunu gerçekleştirebilir demedim mi? Evet dedin. Peki mutlu musun? Ee, orasını bilmiyorum. Göreceğiz. Yorucu bir gün geçirdik. ''Artık uyumalıyız.'' Balıkçı karısının başka bir şey istemesinden korkuyormuş. Ama sabahtan beri koşturmaktan yorgun düşmüş. Yatağa yattığı saniye derin bir uykuya dağılmış. Ama karısı uyuyamamış. Kendisini mutlu edecek şeyleri düşünmeye başlamış. Bir hafta geçmiş. Balıkçı karısı mutlu olsun diye her gece dua etmiş. Ama karısı her gece yatakta oturup ayağa ve yıldızlara bakıyormuş. Sonunda bir gece düşünmekten yorulmuş ve dinlenmek istemiş. Ama... Ne? Sabah mı oldu yoksa? Güneş ne cüretle doğuyor? Bir haftadır uyumadığımı bilmiyor mu? Balıkçı uyan! Ben güneşi ve ayı kontrol etmek istiyorum. İznim olmadan hareket etmeliydiğini istemiyorum. En büyük ve en güçlü olmak istiyorum. Ne dedin? Lütfen artık kes. Bir daha oraya gidip kendimizi tehlikeye atamam. Bizi tehlikeye atmayacaksın. Hayatlarımız bana ait olacak. Hiçbir şey bize dokunamayacak. Git o balığa ve beni en güçlü şey yapmasını söyle. Hayır sevgilim. Sen ne istediğinin farkında değilsin. Buna daha fazla tahammül edemem. Eğer hemen gitmezsen beni çok üzeceksin. Hem de çok fazla. Balıkçı karısını mutlu görmek istiyormuş. Ve hata ettiğini de biliyormuş. Gökyüzündeki bulutlar denizin üstünde dönüyormuş. Ve rüzgar boğuldu. Ee, ne zaman bitecek bütün bunlar? Çok yanlış bir şey Hı? Deniz bugün katran karası gibi. Gerçekten çok korkuyorum. Ee, sihirli balık... Beni duyabiliyor musun? Balık, karım hala mutlu değil. Ne istiyor peki? Ee, şey olmak istiyor... Çok güçlü ve... En güçlü. Hmm, eve dön, karın artık en güçlüdür. Balıkçı bütün gücüyle eve koşmuş. Ah, karım bundan sonra ne oldu hiç bilmiyorum. Eve dönmeliyim. Hayır. Ne? Balıkçı karısının yok olduğunu fark etmiş. Onu hiçbir yerde bulamamış. Aramadığı yer kalmamış. Deniz kenarına geri koşmuş. Deniz şimdi sakin ve maviymiş. Bulutlar dağılmış ve güneş de parlıyormuş. Sihirli balık, sihirli balık! Beni duyabiliyor musun? Lütfen geri gel. Karıma ne yaptın sen? Dileğini yerine getirdim. En yüce ve en güçlü şey olmak istedi ve öyle de oldu. En yüce şeyi hiç kimse görmemiştir. Artık hiçbir insan karını göremiyor. Aa, hayır lütfen onu bana geri ver. Bir dileği tersine çeviremem balıkçı. Bir dakika buldum. Şu ana kadar sadece karım için dilek diledim. Sen de hepsini yerine getirdin. Ama senin hayatını kurtaran bendim. Benim dileğimi kabul et. Hmm, haklısın. Sen ne istersin? Balıkçı hmm. derin bir nefes almış. Hmm. Ben karımın mutlu olmasını istiyorum. Eve dön arkadaşım. Karın mutlu olmak için istediği her şeye sahiptir artık. Balıkçı koşarak eve dönmüş. Bir anda şaşırmış. Karısını ufak kulübenin kapısında görmüş. Ama kulübe artık pis değilmiş. Karısına doğru koşmuş. Demek geri döndün, geri döndün. Evet sevgilim, sarayların ve taçların mutluluk satın alamadığını fark ettim. Hadi evimize gidelim. Balıkçı ve karısı o günden sonra bir gün bile aç kalmamışlar. Balıkçının karısı mutluluğun basit şeylerde olduğunu anlamış. Ve ondan sonra sonsuza dek mutlu yaşamışlar.